Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Amin. Vel kitab-i'l-mubin. İnnâ enzaynâhu fî leyletin mubârake. İnnâ kumna mûndirîn. Ha-mim. Apaçık beyan eden o kitaba, Kur'an'a yemin olsun ki, gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz ki biz, mahlukatı onda vaat edilen azabımızla korkutucularız. <gülüyor> innehuvesselmiulalin <gülüyor> katımızdan bir emirle her hikmetli iş onda o gecede ayırt edilir çünkü biz rabbinden bir rahmet olarak peygamberler göndericileriz doğrusu semi her şeyi işiten alim hakkıyla bilen ancak odur vel <gülüyor> ve eğer kati olarak iman eden kimseler iseniz, bilin ki Allah göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. La ilahe illahu ve yuhiyy ve yuhiyy, Rabbukum ve Rabbukum. Ondan başka ilah yoktur. Ancak o hayat verir ve öldürür. Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbi O'dur. Hayır, onlar şüphe içinde eğlenip oynuyorlar. O halde göğün insanları bürüyecek apaçık bir duhan, bir duman getireceği günü gözette. Bu pek elemli bir azaptır. Rabbenek Rabbenek inna o zaman insanlar Rabbimiz bizden bu azabı aç, Kaldır. Artık şüphesiz ki biz, inanan kimseleriz derler. <gülüyor> Nerede onlarda ibret almak? Halbuki kendilerine gerçekten apaçık beyan eden bir peygamber gelmişti. Ümmete ve ve Sonra ondan yüz çevirdiler ve bu öğretilmiş bir mecnun demişlerdi. Biz azal birazcık kaldıracağız ama siz yine eski halinize döneceksiniz. يَوْمَ نَبْقِشُ الْبَقُشَةَ الْكُبْرَانِ Fakat o büyük şiddetli tutuşta kendilerini yakalayacağımız gün muhakkak biz onlardan intikam alıcılarız.